Meowoto. Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın Mitat bey. Günaydın. Canım. Evet, yeni yılda bakalım yani son derece gezegen açısından insanlar açısından. berbat bir yıl olan 2012'yi bitirdik, geride bıraktık. Anus horribilis bile diyebiliriz yani her açıdan. Fakat şimdi bu özellikle de şey de Başbakan'ın televizyonda yaptığı açıklamalar aslında Başbakan yardımcısının bugün gazetelerde yer alan da atalayın bir İmralı dahi çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. olmaları, görüşmelerin bir de ayrı umut yaratabiliyor çeşitli analizcilerde de var. Evet. Ama bir yandan da operasyonlar da olanca hızıyla devam ediyor. 46 kişinin öldürüldüğü haberi var mesela bir şeyde Kuzey Irak'ta 46 terörist öldürüldü diye bir haber, bir ayrı haber Diyarbakır'da. Lice'deki çatışmada 10 PKK'nın öldürüldüğü PKK'ya yeni yıl derbesi diye 3 ayrı bölgede tespit edilen hedeflere eş zamanlı bombardıman da diyen bir durum var. Evet. Biraz istersen bunun üzerinde. Evet, tabii son yılın yani biten yılın son günlerinde gelmeye başlamıştı bu yöndeki işaretler. İşte bu iki gündür de sürüyor. daha doğrusu Peki pekikerin silah bırakması e, amacına yönelik görüşmeler yapıldığı e, söyleniyor. Başbakan bunu e, yılın son günlerinde TRT'deki programda açıkça söylemişti. E, temkinli e, bir üslup var tabii hükümet çevrelerinde, e, diğer taraftan henüz E, doğrudan bir açıklama yok. Zaten şu, an, şu aşamada PKK'den e, gelebilecek bir açıklama ancak Öcalan e, üzerinden e, kamuoyuna yansırsa bir anlam ifade edecek görünüyor. Çünkü e, doğrudan ve sadece Öcalan'la görüşüldüğü yönünde haberler var. E, Başbakan da öyle demişti. Özel görüşmeler yeni değil. Ee, peki ki, görüşmeler de yeni değil. Bu sefer farklı olan ne diye e, sormak gerekiyor doğal olarak ya da zaten bu soru akla geliyor. Nedir farklı olan? Neden insel olmak gerekiyor? Şimdi başbakan eğer bu kadar açıkça İmrali e, ile görüşmeler yürütüyoruz diyorsa e, bu önemli bir açıklama. Ya. Bunu mutlaka ciddi almak gerekiyor. Öte yandan. Ee, yine hükümet çevrelerinden e, bu açıklamayı destekleyen biraz daha ayrıntı e, geldiğinde de e, durumun e, ciddi olduğunu hakikaten önemli bir sürecin başladığını e, varsayabiliriz. E, e, Zübeyir Aydar'ın da e, evet. açıklamaları vardı. Twitter'da e, açıklamaları vardı. O da e, Başbakan'ın sözlerini ciddiye aldıklarını daha Ee, olumlu bir hava e, gördüklerini e, söyledi. E, sonra tabii bugün rastkana bazı açıklamaları vardı. Onlar biraz daha sertti. Başbakanın özellikle e, hani e, gidin kendinize başka yer bulun şeklindeki sözlerine çok kızmış ve e, hani biz değil siz gitmelisiniz Kıbrıslılar şeklinde bir açıklama yapmıştı. galiba biraz daha zamana ihtiyaç var. Neyin ne olduğunu görebilmek açısından. Bu tür süreçlerin çok hassas, çok kırılgan olduğunu ve bu programda defalarca konuştuk. Başka yerlerde de konuştum ben yazdım. Falan. Evet. Yani kırılgandır, hassastır. Burada çok katmanlı, çok yönlü ...bir süreç ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Yapılan şeylerin de bu katmanlara göre farklılaştığını yine hatırlatalım. Bunları daha önce söyledik. Ama pardon, yani ben... Pardon ben ufak bir parazat açayım. Hı. Yani bilineni tekrar etmek babında... Hı. Hı. Evet. ...başta Tayyip Erdoğan'ın, başbakanın televizyonda açıkça söylüyor olması... arkasından da baş önem verildiği söylenen baş danışmanlarından Yalçın Akdoğan'ın da bunu teyit edeceği nitelikte demeçler, konuşmalar yapmış olması hemen arkasından da işte Başbakan yardımcısı ve belli bir saygınlığı bulunduğu belirtilen hükümet kanadından atalayın da söylediğini yani umudun umutlu olup sorunun üstesinden gelmeliyiz demesi yeni bir aşamaya doğru gidilmekte olduğunu da gösteren işaretler veriyor. Şüphesiz var. öyle. Akdoğan'ın açıklamaları da önemliydi. Ayrıca Beşir Atalay sadece saygınlığı olan bir bakan değil. Aynı zamanda Kürt sorunu ile ilgili koordinasyondan da soruldu. Sorumlu evet. Yetkiliydi. Ayrıca Kürt açılımı diye bilinen 2009'daki sürecinde mimarlarından ve yürütücülerinden de hükümet adına. Bu nedenle E, hay, hakikaten e, ortada ciddi bir durum olduğunu anlamak gerekiyor, kabul etmek gerekiyor. Hı -hı. Peki neler e, bekliyor bizi? Neler olabilir? Tabii bu e, süreci Öcalan üzerinden yürütmeye e, karar vermiş görünüyor hükümet bu sefer. Daha önce e, doğrudan doğruya ve temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Oslo öyleydi. Yani Oslo, Avrupa ve Pambil e, kanadını, kendi Avrupa ve Kandil kanadını e, muhatap alan, onların e, temsilcilerine katıldığı e, bir süreçti, Oslo süreci. Onlar üzerinden yürütülmeye çalışılmıştı. Muhtemelen Öcalan'la da temaslar vardı ama esas meselenin e, Kandil ve Avrupa ile halledileceği varsayılıyordu. Şimdi ise e, bütün e, diğer kalatlar işte Kandil, e, İmralı, Pardon, Kandil, Avrupa doğrudan devrede görülmüyor Çünkü Züber Aydar bizim görüşmelerden e, haberimiz yok. Onlara dair bir bilgimiz de yok şeklinde bir açıklama yaptı. Doğru söylediğini sanıyorum. Yani e, Öcalan'la belli bir aşamaya gelmeden bu sefer Avrupa ve e, Kandil'le doğrudan ya da dolaylı bir temasa... E, girilmemesi yönünde bir tercih e, belirlemiş e, sanki hükümet e, Öcalan'la nereye gelindiğini, gelindiğini ise bilmiyoruz. Şimdi gene burada e, sıkıntılı noktalar var elbette. Temkinli davranmamızı gerektiren noktalar var. Fakat bu temkinli noktaların varlığı iyimser olmak için, iyimser e, olmaya engel değil, iyimser e, olmayı engellememeli daha doğrusu. Ee, ya bundan bir şey çıkmaz şeklinde kestirmeci bir yaklaşım gerçekten e, son derece anlamsız ve tehlikeli olur çünkü söz konusu olan büyük bir savaşın bitirilmesidir. E, şunu da hemen söyleyeyim sonra e, hangi noktalarda sıkıntı yaşanabileceğini bir konuşalım. E, bir defa e, yılın e, son aylarında son haftalarında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çeşitli işaretler vardı. Özellikle Suriye e, meselesinin nasıl çözülebileceği konusunda e, yeni bir strateji belirlendiğini e, biliyoruz. E, silahlı grupların e, devre dışı bırakılması daha doğrusu silahlı e, cephe içinde yer alan bazı grupların kontrol altına alınması, hatta mümkünse tasfiye edilmesi öncülüyordu. Bunlar el kaydı ve ona yakın diğer silahlı gruplardı Suriye muhalefetinin e, mümkün olan en geniş e, çerçevede bir çatı altında toplanması öngörülmüştü bu sağlandı işte şu muhalefet ko koalisyonu e, bu e, ta stratejinin bir parçası olarak ortaya çıktı e, ve e, epeyce ülke tarafından da tanındı yüzün üstte, üstünde ülke tarafından Suriye'nin meşru temsilcisi olarak tanındı Türkiye'nin e, özellikle e, Suriyeli Kürtlere karşı sert bir e, tutumu vardı e, ve bazı silahlı grupları e, özellikle e, PYD'ye, Suriye Kürtlerinin işte, PKK'ya yakın olduğu söylenen örgütüne karşı e, bir şekilde kullandığına dair de çok e, önemli bilgiler Geliyordu özellikle son C lampalardaki e, o saldırılar ve çatışmalarda bunun kanıtı e, sayılıyor. E, Türkiye'nin bu konudaki tutumunu da yumuşatması e, e, muhtemelen talep edildi. Yani Suriye Kürtlerine karşı BE'de de dahil, e, sert ve dışlayıcı bir tutumdan vazgeçmesi e, talep edilmiş olmalı Türkiye'den. Amerika Birleşik tarafı devletleri tarafından talep edilmiştir. Şimdi Suriye Kürtleri'ni de işin içine katmadan Suriye'de bir geçiş süreci organize etmek çok zor. Yani orada bir mutabakat sağlanmadan Esad'ı devirecek bir cephe ve strateji kolayca oluşturulamayacaktı. Ve Suriye e, yeni koalisyonla muhalefet koalisyonuyla ilişkileri e, nispeten daha iyi görünüyor, daha alındı. Şimdi bu, bu stratejinin hayata geçebilmesi için de Türkiye'de e, pek çok e, devlet arasında bir e, bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu zaten e, tahmin edebiliyoruz. Biz e, bunu söyleyen yazanda oldu bizlerde. söyledik. Yani bu ikisinin birlikte yürüyen bir e, strateji, daha doğrusu bir stratejinin birlikte yürüyen boyutları olduğunu söyleyebilirim. E, o nedenle e, hükümet yıl sonundan itibaren, geçen yılın sonundan itibaren e, bu konuda çok daha ciddi e, adımlar atmaya başladı. Bir şey daha ekleyeyim. Ben hükümetin zaten bütün sert, çıkışlarına, başbakanın çok hırçın, yapıcı sistem bakan tavrına rağmen hiçbir zaman müzakere stratejisini bir kenara bıraktığını düşünmüyordum. Yani tamamen devre dışı bıraktığını düşünmüyordum. Masadan bütünüyle kaldırdığını düşünmüyordum. O hep vardı o seçenek bir yerlerde. Duruma göre kullanılabilecek, devreye sokulabilecek bir strateji. Evet esasen yani AKP hükümetinin de başından beri belki de Türkiye'deki en çok bu konunun Kürt meselesinin çözümü için gerek yatırımlar açısından gerekse başka siyasi açılımlar açısından da en çok çaba göstermiş hükümetlerden biri hatta birincisi olduğu da söylenebilir belki. Bu da doğru zaten. Bunların biraz daha ötesinde bir şey söylüyorum. Müzakere stratejisini de hiçbir zaman devreden çıkarmamıştı. Yani bütünüyle devre dışı bırakmamıştı. Şimdi biz güvenlik konseptiyle müzakere stratejisi diye iki uca ayırırsak kültürleşme yaklaşımı, yani devletin kültürleşme yaklaşımını, bu ikisini de her zaman masada tutmuş. Bazen birine mutlak. ...ağırlık vermiş... ...yani güvenlik konseptine çok daha büyük ağırlık vermiş olsa da... E, ...hiçbir zaman müzakere stratejisine dönmeyeceği yönünde... ...bir tavrı olmadı... E, ...o masadaydı ve şartları yoklayarak... ...muhtemelen kendisi açısından... ...hükümet ve devlet açısından elverişli e, bir durumda... ...yeniden bu müzakere politikasını e, dönmeyi hesaplıyordu... Şimdi e, yeni e, hani geçmişte yaşanan müzakere süreçleri ve bunların başarısızlıkla sonuçlanmış olması gerçeğinden e, dersler çıkarmak gerekiyor. Hükümet biraz daha temkinli davranıyor eski e, döneme piyasen ama e, yine de e, burada henüz tam bir e, entegre tırnak içinde entegre müzakere politikası e, izlendiğini söylemek zor. Bir defa herhalde hükümet böyle bir e, politikayı tutarlı bir şekilde yürütmeye karar verirse bunun riskleri olduğunu e, ve belli sıkıntılarla karşılaşacağını hesaplamış olmalıdır. Milliyetçi çevrelerden e, MHP'den hatta CHP'den e, bir dirençle e, bir tepkiyle karşılaşacağını hesaplamış olmalı ve bu tepkileri bu direnci nasıl yöneteceğini de planlamış olmalı. Aksi takdirde MHP ve ulusalcılardan gelecek sert saldırıları sert tepkileri bir geri adım atma sebebi olarak değerlendirmesi ya da yaşaması söz konusu olur. Yani bu tepkiler karşısında hükümet eğer bunları önceden nasıl yöneteceğini sürece zarar vermeden müzakere politikasını devam ettirecek şekilde nasıl karşılayacağını planlamamışsa buna göre bir plan bir politika oluşturmamışsa yine savrulabilir. Şimdi her savrulma sürece çok ciddi zarar verebiliyor. Yani küçük bir savrulmanın için e Hamleler yaptığını biliyoruz. Yani bunun e, mitgol dışarını e, yani ifadeye çağıracak, muhtemelen tutuklama ile sonuçlanacak bir sürece çektiğini de biliyoruz. E, bunları da hesaplamış ve e, bunları nasıl yöneteceğini de planlamış olması gerekiyor hükümetin. Üçüncüsü, e, e, PKK'nın şu anda karar merkezlerinin toplu olduğunu. Ee, yine e, dikkate alması gerekiyor. Bunu da hesaplamış olması bekliyoruz e, doğal olarak. Yani sadece ve e, sürekli Öcalan üzerinden yürütmenin e, bu süreci yürütmenin nasıl sonuçlar doğurabileceğini istenen sonuçları doğurup doğurabileceğini e, iyi düşürmüş, iyi planlamış olması gerekiyor. Ee, öyle görünüyor ki özellikle açlık görevlerinin sona ermesi konusunda e, Öcalan'ın devreye girmesi gösteriyor ki Öcalan örgüt üzerinde e, hala büyük bir ağırlığa sahip. E, cezaevlerinin e, PKK açısından önemli bir e, alan olduğunu da hatırlatalım. Yani orada binlerce mensubu var PKK'nın ve politikalarında da etkili olabiliyorlar zaten oradaki grup yani cezaevlerinde bulunan bu binlerce insandan oluşan grup nitekim PKK'nın isimlerinden isimlerinin birkaçı cezaevi kökenlidir işte Sabri I didn't see. çok kısa geçerek söyleyeyim. Ee, en tehlikeli nokta Öcalan'ı e, İmralı'ya karşı kullanma, İmralı'yı Öcalan'a karşı kullanma stratejisi olacaktır. Yani eğer böyle bir taktiğe başvurulursa e, sürecin e, ciddi e, yaralar alması ve aksaması ihtimali vardır. E, daha önce de bunlar denendi e, ve e, çok farklı e, hani ilerlemesi mümkünken Kandil'den gelen sert tepkiler dolayısıyla e, süreç yürüm ediliyoruz. E, o nedenle Kandil'in e, sanki hani hiçbir gücü ve hiçbir önemi yokmuş gibi davranmak Öcalan'ın e, Kandil'i her şart altında e, şart altında kontrol edeceğini e, ve yöneteceğini e, varsaymak bir e, yanlışlık ya da hatalar yaratabilir. Burada bir koordinasyona ihtiyaç olduğu açık, bunun nasıl sağlanacağını da zaman içinde göreceğiz. Dördünün, beşincisi galiba ya da dördüncüsü ve çok önemli bir nokta daha hı hı. dil meselesidir, üslup meselesidir. Yani e, Hani şöyle bir hava yaratmaya çalışıyor hükümet tarafı. Ee, KCK operasyonlarıyla ve askeri operasyonlarla PKK'yı zor durumda bıraktık. Onların gücünü azalttık. Şimdi onları masaya oturmaya mecbur ettik. Aslında bu PKK'nın zayıflaması nedeniyle masaya oturmak zorunda kaldığı bir süreçtir gibi sunuluyor. Ve biraz üstten bir dil ...devam ettirliyor daha önceki zamanlarda olduğu kadar değilse de. Ama bu dil bir şekilde devam ediyor. Ee, yani PKK'nin teslim olmakta olduğu ya da görüşmeye zayıf bir şekilde mecbur kaldığı için geldiği şeklinde bir dil ee, PKK tabanında ee, ciddi tepki yaratabilir. Ve orada hesaplanamayacak, kontrol edilemeyecek tepkiler Partnerler arası bir dil kullanılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Yani burada bir sorunun çözümü için iki tarafın da gerçekten istekli ve samimi olduğu, olduğunu ifade eden, bunu anlatan bir yaklaşıma, bir dile ihtiyaç var. Evet bu dil ve üslup meselesi gerçekten defalarca farklı programlarda da altını çizdiğimiz gibi en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Hiçbir şeyden bağımsız değil yani. Hiç ve bir mesela yok. biraz önce de sözünü ettiğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mesela bugün oral çalışlarda yazmış yani Destekleyici yönde değildi hiç ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu özellikle Haluk, Haluk Koç'un açıklamaları konusunda Oslo görüşmelerine hedef alan ama e, bu noktada da Başbakan'ın da Cumhuriyet Halk Partisi ile giriştiği sert ve uzlaşmaz polemiklerinde etkisi vardı diyor. Acaba burada da değişiklik yapmak gerekir mi? Başbakanın dili çok sert zaten yani her konuşması öfkeli ve hırçın bir havada geçiyor ve herkese bir şekilde ayar vermek ya da terbiye etmek gibi bir derdi var sanki öyle bir hava veriyor bir defa başbakanın bu hırçın dili bu öfkeli dili bu üstten bakan dili mutlaka terk etmesi gerekiyor yani Ee, öyle e, herkes e, başbakanın bu azarlamalarını sineye çekmek zorunda değil. Bunu bir kenara bırakalım. O değil, e, aslında e, mesela CHP içinde bu sürecin desteklenmesi gerektiğini savunanları da zor durumda bırakıyor. Çünkü CHP'nin bütün olmadığını en azından e, küçük de olsa bir grubun e, sayıca küçük vermekten yana olduğunu biliyoruz tahmini de biliyorum. tahminden öte biliyoruz bunu. Hmm. Şimdi başbakanın sert üslubu CHP içindeki ulusalcıları daha çok güçlendirecek ve çözüm isteyen grubun etkisini azaltacaktır. Yine aynı şekilde muhtemelen kandilde de sürecin bu şekilde yürütülmesinden rahatsızlık duyanlar vardır ve başbakan eğer o sert dili devam onların rahatsızlığı farklı şekillerde büyüyebilir veya farklı yansımalarla karşımıza çıkabilir. Ayrıca tabanda öngörülemeyen, denetlenemeyen çeşitli tepkiler çıkabilir Kürt siyasi hareketinin tabanında. O nedenle burada gerçekten dikkatli bir barış, bir müzakere, barış dili için erken olabilir ama en azından müzakerenin ruhuna uygun bir dil kullanılması gerekiyor. Ee, biz işte silah bıraktırmak için görüşüyoruz demesinde deme, de, de, de, bir yanlışlık yok. Fakat bütün mesele e, PKK silah bırakmaya zorlamaktır gibi sunulursa sorun var. E, bu, bu tabanda bir sıkıntı PKK tabanda bir sıkıntı yaratabilir. Evet, esasen bir de son süre bitmek üzere ama şeyi de sormak istedim. Bugün Fuat Keyman da Milliyet'te yazmış. Yani PKK'nın silah bırakması mümkün ama bu Kürt sorunun çözümü değil. Aksine asıl Kürt sorunu gerçeğiyle o zaman silah bıraktığı zaman yüzleşeceğiz ve Türkiye hükümeti ve muhalefetiyle buna hazır değil diyor. O zaman bir de geçiş süreci tabii öngörülüyor. E, şüphesiz öyle. Zaten silah bırakma meselesi de birdenbire hemen olabilecek bir şey değil. E, şimdi şöyle söyleyeyim son olarak. Müzakere dediğimiz şey iki tarafın belli bir konuda anlaşmak üzere görüşme yapmasıdır. Evet. Bu iki tarafın anlaşması hedefli bir süreçtir. Dolayısıyla iki tarafı eşit görmeyi gerektiriyor. Yani o üstten bakan, emreden, işte dayatan dil bu nedeni terk edilmeli. İkincisi, bu sürecin mutlaka zaten siyasi bir süreçle desteklenmesi gerekiyor. Aksi olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani görüşmeler nasıl silah bırakırsın, hangi şartlarla bırakırsın, ne zaman bırakılsın gibi sorularla yürüyordur. E şimdi PKK'nın hangi şartlarda bırakırsın sorusuna ki bir cevabı vardır. Öcalan'ın da bir cevabı vardır. E bunlar mutlaka Öcalan ve PKK istiyor diye yapılan şeyler gibi sunulmak zorunda değil. Ama e görüşmelerin bir tarafının reformları hızlandırmak olduğu sürecin doğal bir ayağının demokratik çözüm yönünde reformlara hız vermek olduğu da açıktır. Yani ben hani silah bıraktıktan sonra tüm sorunu başlar, esas çıplak boyutlarıyla o zaman karşılaşırız. Sözüne belli ölçülerde katılırım ama zaten silah bırakma aşaması kesin bir şekilde belirlendiğinde o konuda da epeyce atılmış adım atılmış olacağını düşünüyorum. Olması gerekiyor zaten. ve e, kürt sorunu daha e, demokratik kanallarla idare edilebilir ve çözüm daha barışçıl siyasi e, yöntemlerle derinleştirilebilir hale gelecektir silah bırakıldığı e, noktada yani bunların paralel e, belli paralellikler içeren süreçler evet. e, olarak yürüyeceğini. tahmin ediyorum programın başından beri saydığımız şartlar ve durumlara dikkat edilir. Süreç başarıyla ilerlersin. Evet. Daha ihtiyatlı bir evet. yaklaşıma çok ihtiyaç var ama, ama iyi bir başlangıç. Hakkaten bir yılın başlangıcı için Türkiye'de olabilecek en önemli iyimserliği besleyebilecek en önemli gelişmeler bunlar. Yani bu alan Kürt sorununda şiddetli sona ermesi, çözümün yakın, yakınlaşması yönünde bu kadar işaretin çıkmış olması e, iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. İyi bir başlangıçtır yeni bir yıla. Evet, aynen öyle. Yani... Ve Böyle devam etmesini dileyerek de programımızı bitirelim. Siz daha bitirelim demeden ben söyleyeyim. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Görüşmek <Zaten> üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar